bu ve hasşra bunakel kafir bu sana Allahu aayımm bu vaana ونحن على ما ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم وأفوض أمري إلى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رب شرح لي صدري وييسر لي أمري ذحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهمة ملائكة المقربين. آمين. وقال <تصفيق> النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك bi rechim kalik sadaka rasulullah lima qal ev <gülüyor> kema qalennabiyyu sallallahu taala aleyhi ve selle aziz ve muhterem cemaati muslimin Dersimizin mevzunu biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatmaya çalışıyorum. Hakikaten insanlar meşgul, kafalar lüzumlu lüzumsuz birçok şeyle dolu olduğu için asli meselelere neredeyse yer yok. Neredeyse yer yok. Bu vesileyle her hafta dersin mevzunu hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz son birkaç dersimizi imanın kabulünün şartlarına ayırmış bulunuyoruz. Her hafta söylüyorum yanlış anlaşılmamalı ve imanın şartları ayrıdır. Kabulünün şartları da ayrıdır. İman şartı veya iman şartları dediğimiz zaman amentü içinde yer alan altı esası kastediyoruz. Yani bir adam dinin tamamına böyle derli toplu özet halinde inanmış sayılması için derli toplu özet halinde inanmış sayılması için altı iman esasını kabul etmek mecburiyetindedir. Bu altıya inanması şart koşulmuştur. O altıdan birisini eksik bırakırsa, ihmal ederse veya istenen şekliyle bunlara inanmazsa o kişi inanmış sayılır. Altı şart. Allah'a inanmak bunlardan birincisi Allah'a inanmak. İkincisi onun meleklerine melek adını taşıyan bir kısım kullarının varlığına inanmak. Üçüncüsü kitaplarına indirdiği kitaplara Dördüncüsü, gönderdiği peygamberlere. Beşincisi, iyilik ve kötülük namına ne varsa, hani kaza ve kader diyoruz, bunun kısa bir açıklaması, hayır ve şer namına ne varsa bunları planlayan, bunları yaratan, Allah-u Zülcelal'dir, hayrı ve şerri o yaratıyor namına, şer namına ne varsa onlar onun kainat planı dediğimiz kader planının içinde var. Bunlar Allah tarafından biliniyor. Ama yapılan işlerin kimisine razıdır Cenab-ı Hak. Kimisinden de razı değil. Yaratan odur. Yaratıcı tektir. Bazen istemediği şeyleri yaratıyor. Mecbur olduğu için değil, kulun iradesine, hürriyetine baskı yapmamak için. Sen ne istiyorsun? Kılmamak, kılmamayı yaratıyor. Kılmak istiyorum, kılmayı yaratıyor. Kılarsan razı olurum diyor, kılmazsan sana lanet ederim, azap ederim. Kaza ve kader yani hayır ve şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmak, İmanın altı şartından beşincisi, altıncısı belki de en mühimlerinden birisi, öldükten sonra dirilmeye inanmak. Başı Badel -merk. Öldükten sonra dirilmek. Bu altı esas imanın şartları bunlar. İnanmış olmanın, mümin adını almanın, Müslüman adını almanın vazgeçilmez şartları bu. Bu altıya inanacağız. Bu altıya inanan böyle tafsilatını ayrıntılarını bilmese bile derli toplu bir vaziyette dinin tamamına inanmış sayılıyor. Ancak dilema bu işi biraz daha açabilmek için genişletebilmek için farklı bir anlayış getirebilmek için Müslümana diyor ki bu altı esasa inanmanın kabul edilebilmesi için, bu altı esasa inanmış sayılabilmek için bir adam bunlara inanıyor denebilmesi için ayrıca bir sekiz şart gerekiyor. O sekiz şart da bu altı şarta bağlı. Hakikaten bunları kabul edip etmediğimizin ölçüsü oluyor o sekiz şart. Adam kabul ettim diyor. Görüyorsunuz, zorlandığı zaman, sıkıştığı, zorlandığı zaman herkes elhamdülillah biz de Müslümanız diyorlar. Yani, bütün ömrünü İslam düşmanlığı ile geçiriyor. Kur'an'a savaş ilan ediyor. Peygamberi sıradan bir adam bile kabul etmiyor. İslam'ı Çağ dışı, yani bugünkü medeni dünyaya yakışmayan bir sistem, geri bir sistem olarak görüyor. Çaresiz kaldı zorlandımı, zorlandı mı, problemlerini aşamadı mı? E biz de Müslümanız diyor. Müslümanım demekle kişi Müslüman olmaz. Müslüman olmanın gereği neyse Müslüman olmanın gereği şartı neyse onu yaparak Müslüman olabilir. Sonra, çok tekrar ediyorum, bizim Müslümanız dememiz de olmaz bu iş. Müslümanlığı kim hem de diyorsa, Müslüman olmamızı bizden isteyen kim ise, onların bunu doğrulaması lazım. Yani Allah ve Resulü diyecek ki tamam sen Müslümansın, sen Müslüman olmanın şartlarına riayet ettin, hene riayet ettin sana Müslüman denir. Biz kendi kendimize yeni bir din uyduruyoruz. Yani bunu bir kısmımız kasıtlı yapıyor. Yani saptırmak için, şaşırtmak için yapıyor. Bir kısmımız samimi Müslümanlar da cehaletinin kurbanı, bilgisizliğinin esiri olduğu için efendim, kendine göre bir İslam anlayışı geliştiriyor. Ya bunun ölçüleri Kur'an'la belirlenmiştir. Sünnetle belirlenmiştir. Yani ilk olarak sen Müslüman olmuyorsun. Hz. Muhammed'den bu yana, Hz. Adem'den bu yana yeryüzünde Müslümanlar var. Hz. Adem de Müslümandır. Müslümandır. E niye bunu sağa sola saptırıyorsun? Adam işine gelmiyor. Yani bilmediğinden filan değil. Bilmediğinden değil. Çoğu inaden bu bir ile anlıyor. Rahatı kaçmasın. Menfaatı sarsılmasın. Zevklerine bir halel gelmesin. Mantığından harekette bu işi yapıyor. Şimdi <gülüyor> bu şartları inşallah bugün ihmal ederiz. Zaten sonuna da geldik. Altı tanesini sıraladık. Ben yine bir kere daha özetliyorum. Birincisi bu altı esasa yani İslam dinine yapılan imanın Devamlı olması lazım. Geçici bir zaman için inanmanın değeri yoktur. İkincisi, dinin tamamına ama tam bir kesinlikle inanılmalıdır. Hem tamamına inanacağız, hem de inandığımız şeyler de şüphe olmayacak. Acaba olmayacak, kesinlikle inanılmalıdır. Bir, devamlı olmalıdır. İki, tamamına tam bir kesinlikle inanılmalıdır. Üçüncüsü, bu iman, bu inanma işi, ehli sünnet vel cemaat mezhebinin ölçülerine uygun düşmelidir. Ehli sünnetim diyenler, Allah'a nasıl inanıyor, öyle inanacaksın. Peygamber'e nasıl inanıyor, Kur'an'a nasıl inanıyor, öyle inanacaksın. Efendim işte çıkıyor birileri, Kur'an tamam Allah'ın kitabıdır da, e ee? Yalnız Kur'an'da olması gereken her ayet Kur'an'da şu anda yok. Şia böyle iddia ediyor. Efendim yüzlerce ayet, güya Kur'an'a alınmamış, Ebu Vekil'in baskısıyla, Hazreti Ömer'in baskısıyla, Hazreti Osman'ın baskısıyla, Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain, Hazreti Ali'nin büyüklüğünü anlatan ayetleri güya Kur'an'dan çıkartmışlar. Yani sizin bahsettiğiniz Ali bu kadar aciz bir adam mı? Basit bir adam mı? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde bu Kur'an doğru toplanmamıştır. Her ayet Kur'an'a alınmamıştır diye Hz. Ali'den en küçük bir itiraz duyan var mı? Yok. Hadi diyelim o zaman ürküyordu, iş başında başkaları vardı. E kendisi de devlet başkanı oldu beş buçuk sene. Ta Atlas okyanusundan Çin kapılarına kadar uzayan muazzam İslam devletinin başı halifeyi Rui Zemin niye düzeltmedi peki? Niye düzeltmedi? Ebu Bekir yanlışlık yaptı, Ömer Osman yanlışlık yaptı. <gülüyor> Rıdlanullahi aleyhem. Ben onların yanlışlarını düzeltiyorum. şimdi yetki benim elimdedir, selahet benim elimdedir. Hiç duyan var. Mı böyle? Öbür adam konuşuyormuş konusu. Bir tarih var, bir gerçek var. Onu böyle zaman aşınımı aşınması neticesinde inkar etmek mümkün değil. Yani ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin ölçülerine mutabık olmalıdır iman. Ben kendime göre inanıyorum. Sen yoksun. Sen bu dine uymaya mecbursun. Dördüncü şart <gülüyor> iman ümit ile korku arasında bulunmalıdır. Yani kişi ne kadar günahkar olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemeli ne kadar çok ibadet yaparsa yapsın azap korkusunu kaldırmamalı en çok ibadet yapan Allah'ın azabından korkacak en günahkar kişi Allah'ın rahmetine sımsıkı bağlanacak tamamen ümit kesmek kafir olmayı gerektirir tamamen korkusuzluk, kafir olmayı gerektir Bu ikisinin arasında duracaksın. Beşinci şart, iman, ahiret belirtileri, alametleri gözükmeden yapılmalıdır. Artık yüzde yüz kesinlikle gittiğini anladığın zaman, gidiyorum artık, bunun geri dönüşü yok, o kapılar açıldı, o perdeler açıldı, sayı bunların dedikleri doğruymuş, bak yavaş yavaş görünüyor. O noktaya gelmeden iman yapılmalıdır. Yani gördüklerine inanmak değil, görmeden inanmak esastır. Gayba inanmak esastır. Altıncısı, dinin hükümleri yerinden oynatılmamalı. Son derece önemli bir nokta. Yani, biz onu yuvarlak tabiriyle harama dinin haram kıldığı şeylere helal denmemeli. Onlar helal kabul edilmemeli. Helal dediği şeylerde haram sayılmamalıdır. Allah ve Resulü neye helal demişse o kıyamete kadar helaldır. Neye haram demişse kıyamete kadar haramdır. Ama o yasağı kaldıran kanunlar çıktı efendim kararlar alındı bunlar bizi bağlamaz hiçbir meclis hiçbir hukukçu topluluğu hiç bilmem kim efendim bundan sonra bu yasağı kaldırıyor bu haramı kaldırıyor böyle bir şey yapamaz bu alemde bu dünyada demiyorum bu alemde haram olan bir şeyi haram kılma yetkisi Allah'a ve O'nun peygamberine ait. Bu yetkiyi kimse vermediler bunlar. Helal kılma yetkisi de onlara ait. Bize ne düşer? Onların haram dediğini haram kabul etmek, helal dediğini de helal kabul etmek. Bunların yerleri değiştirilemez. Dindeki hükümler yer değiştirmemelidir imanın kabul edilmesi için. Efendim yedinci şart. Yedinci şart şöyle kaydedelim: Dinin tazim ettiği, tazim ettiği, saygı gösterdiği her şey saygıyla karşılanmalı. Dinin hakir gördüğü, basit gördüğü, değersiz gördüğü her şey basit kabul edilmelidir. Yani her gün biz bu şartın içinde dolaşıyoruz. Yani nereden gidiyorsun? Hayatın neresinde var bunlar? Gelmesin size. Din hangi şeyleri hor görüyorsa, hakir görüyorsa, değersiz sayıyorsa, o dinin hor gördüğü, değersiz saydığı şeyleri sen de aynen göreceksin. Ama dinin değer verdiği şeyleri Değerli göreceksin. Mesela din ezana saygı gösteriyor. Misal olarak söyleyeyim. Müezzinin minarede okuduğu Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlayan o muazzam ilana dinin büyük bir saygısı var. Kavlen ve icabet edeceksin. Yani müezzinin arkasından onun arkasından sessizce onun cümlelerini tekrar edeceksin ne dedi müezzin Allahu ekber Allahu ekber dedi sen de gizlice arkasından Allahu ekber Allahu ekber diyeceksin yani sen de içinden bir ezan okuyacaksın buna kavlen yani sözünle ezana katılıyorsun bu davete katılıyorsun bir de fiilen, niye okudu bu adam bu ezanı seni camiye çağırıyor değil mi namaza çağırıyor işin var gücün var değil alkıp camiye gideceksin. Kavlen ve filen bu ilahi davete icabet edeceksin. Yeter veya ürdüğün yeter diyor adam. Artık bu ürmelerden ne zaman vazgeçeceksiniz diyorlar. Ezanı bir ürme kabul ediyor. Bu adam kesin kafirdir. <gülüyor> Niye? Dinin tazim ettiği bir şeyi hakir görüyor. Bir kişi sakal bırakmasa Sakal bir sünneti müekkededir. Ülemanın, müştehidlerin en müsamakar olanlarının görüşü budur. Bir sünneti müekkededir. Ama birçok mezheplerde sakalın tıraşı haramdır. Mesela hanefi mezhebi sakal tıraşını haram kabul eder. Nereden gidiyorsun? Ben gittiğim yerden gidiyorum. Sen nereden gidiyorsun? Esasen onu bir konuşalım. Sakal tıraşı haramdır diyor Hanefiler. Yapıl terki haram olan bir şeyin yapılması da farz olarak görünüyor yani. Vaciptir diyen var, farzır diyen var, sünnettir diyen. Yani en yumuşak konuşanlar bir sünneti müeketedir diyorlar. Peygamberin devamlı işlediği bir sünnettir. Vazgeçmediği bir sünnettir. Sakalını bir adam keserse kafir olmaz. Dinden çıkmış sayılmaz. Eksiktir. Bir sünneti kaybettiği için eksiktir. Ama dinden çıkmaz. Fakat bir sakalla alay ederse bir Müslümanın sakalıyla işte keçi sakal diyor adam. Bilmem ne. Onun sakalını horlamak için hakir göstermek için alay etmek için bir kısım tabirler kullandığı zaman kafir olur. Sünnetin terki küfür değildir, sünnetin hafife alınması küfürdür. İstihfaf-ı sünnet ilmi tabiriyle terki sünnet küfür değil, istihfaf-ı sünnet küfürdür. Yani bir şey yapmıyorsun, yapamıyorsun, Nefsine ağır basıyor, başka türlü mazeretin var, var var. Ama yapana, dinin o hükmüne mutlaka saygı göstermek lazım. Bu dinimin bir parçasıdır. Yapmam gereken bir iştir. Ben yapamadığım için, benim boynum bükük, yani eksiğimi, kusurumu biliyorum, yapana da saygım var. O işe de, o işi yapana da saygım var demelidir bir Müslüman. E şimdi adam çıkıyor çok tehlikeli bir noktaya geliyor. Yani dinin yüzde yüz reddettiği, dinin yüzde yüz reddettiği, hor gördüğü, terk eden vazgeçin dediği bir kızım işleri bugün Müslümanlar alkışlıyor. Ne oluyor acaba bunun sonu? Ve dinin saydığı, hürmet ettiği, değer verdiği birçok şeyi de son derece değersiz kabul ediyor saygı gösterilmeyecek, hürmet edilmeyecek bir şey gibi kabul ediyor bugünkü Müslümanlar. Şimdi burada ülemanın ehli sünnet alimlerinin rahatlatan bir görüşünü naklediyorum. Biz ehli sünneti konuşuyoruz. Meselelerimizi ehli sünnet çerçevesinde ele alıp inceliyoruz. Çünkü ehli sünnet eşittir İslam İslam eşittir eli sünnet. Bunu başka türlü düşünmeyeceksiniz, kabul etmeyeceksiniz. Ama size 14 kitaptan delil getirecekler. Yani cennet eli sünnetin yeri midir? Diyorlar. Yani hanefi cennete girecek, sünni cennete girecek, de öbürü nereden bakacak? Ben bilmem. Ben o işe karışmıyorum. Bu sünneti, yani İslamı getiren kişi benim örneğimdir kimdir o? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örnek odur, canlı örnek odur İslam onun buyurduğudur, onun yaptığıdır e şöyle de olmaz mı? Olmaz şöyle de olmaz o örneğim baş örneğim Allah'ın elçisi ne yaparsa İslam odur ne söylerse İslam odur öyle kendi kendimize hüküm yürütüyoruz. Dönem değişmiş, teknik ilerlemiş. ilerlemiş de ne olmuş yani? Nereye varırsan alsın. Evet, uydularla uzaya gidiyorlar da o şiddetli fırtınayı durduramıyorlar. Amerika'yı yerle bir ediyor. O nedir o? Bir isim de veriyorlar ona, o kasırgaya. Nerede tekniğin durdursa? Allah'ı geldi mi o, onun karşısında hiçbir şey yürüp durmaz. İndirir her şeyi. O kendi kendimize, senin ne kadar büyüklüğün varsa o da Allah'ın büyüklüğü demektir. O gücü, o kabiliyeti, o istidadı sana anan mı verdi, baban mı verdi? Bunu Allah verdi sana. Bunu görmemezlikten mi geliyorsun yani? Efendim, o yapılan işleri, yapılan işleri, Kavrayan akıl, Allah'ın verdiği bir akıl. O iş için lüzumlu sıhhat, onun verdiği sıhhat. Kullandığın malzeme, onun verdiği malzeme senin neyi var ki burada? Neyin var ki böbürleniyorsun, kibirlenip duruyorsun canım? Yani şuradakini alıyorsun, o şekilde, o şekilde getiriyorsun. Bunu da büyük kabul ediyoruz. Bunu da küçük görmüyoruz da, bütün bunları, yani Ay'a çıkmak büyük bir iş de Ay'ı yaratmak küçük bir iş. Ay'a çıkanı gözünde büyütüyor, Ay'ı yaratanı görmemezlikten geliyor. Böyle bir akıl olur mu? İşte Müslüman Ay'ı yaratanı da büyük görüyor, oraya ulaştıran çalışmaları da değerli kabul ediyor. Öyle bir yerinden kesiyor. Efendim, iddia derler zelzele kaderi ilahi deyindir bir zamanlar söylüyorlar ya ya nedir bu yer altında madenler eriyor yeraltı suları kayıyor tamam kabul ettik yerin altına inip de o ateşi sen mi yaktın orada o ateşi o madenleri eriten ateşi kim yaktı söyle bakayım yani ateşi görüyor ateşi yakanı görmemezlikten geliyor adam bu ilim midir bu mantık mıdır bu akıl mıdır Allah aşkına ya? Kendi kendine oluyor. Çıksın bakayım elimde şu tesbih var. İçinizden bu tesbih. Çıksın bakayım elimde şu tesbih var. İçinizden bu tesbih kendi kendine olmuştur diyen birisi var mı? Bunu imal eden bir atölye yok. Bunun kalıbı yok, bunun ustası yok. Diye der misiniz? Ve bu tesbih olmuyor da bu kainat nasıl kendi kendine oluyormuş? koskoca kainat bu yanlışlıklara kaptırmıyoruz kendimizi yani imanın kabulünün yedinci şartı dinin hürmet ettiği tazim ettiği şeylere tazim edilmeli tahkir ettiği basit bulduğu şeyler basit bulunmalı hakir bulunmalı din buna değer vermiyor sen bunun neresini büyütüyorsun mesela sanki emredilmiş gibi basit şeyler söylüyorum Yaş günü, ne olmuş yani sen? Geçen sene yani bu ayın şu gününde doğdun. Ne olmuş yani ne? Aman aman aman büyük bir tantora. Sen bilmiyor musun bugün benim yaş günü? E ne olmuş canım? Olabilir. Yaş günü olabilir. Bu tarih meselesi. Yani kaç yaşında oldu biraz. Aman büyük bir saygı. Hristiyan kaynaklı bir şey. Şimdi İslam dini bu israfı sevmiyor. Gelin, o turistik otellerde gelinleri gösteriyorlar. Televizyonlar da gösteriyor yani. İlla gidip görmek de şart değil. Kilise var ya o gelinliğin kuyruğu bir kısım insanlar arkadan kilisede olduğu gibi mumlar yakılmış. Bunlar bu dine sığmaz. Yaş günü günümüş bilmem taş günüymüş bu saçmalıkları bırakacaksınız. Bunların bir Müslüman'ın hayatında yeri yok. Fuzuli masraflar, fuzuli israflar. Fuzuli kendi kendini aldatmalardan ibaret. E yapsam ne olur? Eğer onu hakikaten hürmete layık, sanki bir mecburiyetmiş gibi yapıyorsan, dinen zarar görürsün. Ama işte topluluk böyle bir şeyler yapıyor. Uydum kalabalığa. Ben de böyle gidiyorum dersen bilmem işte. Fazla da karışmayayım ama içim de çok rahat değil orada. Dinin aslı hükümlerini ihmal ediyorlar. Dinde olmayan şeyleri, dinin hiç değer vermediği şeyleri efendim ihya etmeye çalışıyor. Hristiyanlar yavaş yavaş bizim evimize kiliseyi nasıl ulaştıracak? Alkolü alıştırmak için önce kolonya elimize dökülüyor. Alkolü önce elimize sürüyor. Ondan sonra yavaş yavaş içeriye doğru gidiyor. Önce dıştan sürüyor. Sonra onu içmesini alıştırıyor. E şimdi de ev önce karanlıktan kurtulmak için mumu yakıyor. E şimdi bakıyorsun ki vitrinlerde bir sürü mum. Bu neymiş? Yani lamba sönerse yakarız niyetinden ziyade evin süsü vazgeçilmez dekoru haline getirilmiş bu. Hep Hristiyan taklidi. Hep bu hastalık. Efendim yaklaşıyor şimdi yılbaşı. Yılbaşı da geliyor. İslam yılbaşına saygı gösteriyor mu? Yok. E sana ne oluyor ya? Hindilere yapışıyorsun, çuvallarla kuru yemişleri alıyorsun, konu komşuyu çağırıyorsun. Şimdi niye çağırmıyorsun? Ne var yani yılbaşında ne fevkaladelik var? Hiçbir şey gönlü olacak. Bunlar hepsi imanı ısıran şeyler. Şimdi şu söyleyeceğim kaideye çok dikkat edeceksiniz. Ehli sünnet prensiplerine göre küfrün yani dinden çıkmanı küfür deyince dinden çıkmak veya dini inkar etmek dini reddetmek demektir. Küfür kelimesini biz biraz basite irca ediyoruz. Efendim birisi birisine kızdı Affediyorum. E şöyle dedi. Biz öyle büyük bir milletiz ki bu ahlak dışı kelimeye bile küfür adını koymuşuz. Yani bu ahlaka uymayan kelime yumak olur bir gün. Katlana katlana dinin inkarına kadar bizi götürür. Onun için tedbir alıyor insanlar buna küfür onun için diyorlar. Yoksa o o anladığımız manada, inkar manasında bir küfür değil. Münasebetsiz bir ifade. Çirkin bir ifade tarzı demektir bu. Küfür dendiği zaman dinden çıkmak, dini reddetmek, dini inkar etmek manasını anlayacaksınız. Şimdi insan hayatında öyle davranışlar oluyor ki, öyle davranışlar oluyor ki, o davranışlardan küfür lazım geliyor. Buna lüzumi küfür diyor alim. Yani bir adam bir söz söylüyor. Farkında değil. Bir söz söylüyor, bir iş yapıyor, bir davranışta bulunuyor. Onun sözünden, onun davranışından, onun sahip olduğunu iddia ettiği inançtan onun dinden çıkması lazım geliyor yani. Meşhur fakih Abdülmecit döneminin Meşhur fukahasından ki devrinin Ebu Hanifesi diyorlar ona. İbni Abidin bu Suriyeli bir alimdir. Büyük bir zat. Mesela diyor ki bir beldede, bir beldede, bir memlekette ağız alışkanlığı, ağız alışkanlığı, kasıt yok. Böyle bir alışkanlık gelmiş, orada dine, imana, kitaba sövüyorlar. Adam Allah'ın kitabını inkar maksadıyla Allah'ı inkar maksadıyla değil bu. Hani nasıl bazıları nasılsın soruyorsun adama? Halin keyfin nasıl? İyiyim vallahi diyor. Ya niye yemin ediyorsun? İyiysen iyisin kötüysen kötüsün. Niye yemin edersin mübarek? Ağız alışmış. Her sözün başı vallahi diyor adam. Onlar da alışmışlar. Sözün başı kitabına mezhebine bu söz eğer o beldenin alışkanlığı böyle manasını düşünmeden o beldedeki alışkanlık sebebiyle söyleniyorsa bu adamın bu sözüne göre kafir olması lazım gelir. Dıştan bakan öyle diyor. Ama bu kafir olmaz. Kasıt yok orada. Yani dini ret için, kitabı red için, peygamberi red için Söylemiyor bu sözü. Gevezelik. Ama bu doğru mu? Mutlaka bundan kurtarmalı kendisini. Bu çirkin ifadelerden, bu alışkanlıklardan kendini kurtarmalı. Buna ne diyoruz? Lüzumu küfür. Farkında olmadan dinden çıkmak. Veya dinden çıkarıcı bir kısım ifadelerin, davranışların içinde bulunmak. Bu küfür sayılmaz diyor ehli sünnet üleması. Niye? yeryüzünün en hoşgörülü bu tabiri ben bilerek kullanıyorum yani bu tabirden hoşlanmıyorum ben ama anlatmak için söylüyorum. Yeryüzünün en geniş düşünen en müsamahkar topluluğu ehli sünnet vel cemaat topluluğudur. Yani bir insanı kurtarabilmek için kurtarabilmek için en son gayretini gösteriyor. Acaba şu günahkarı, şu suçluyu dinin dışına itmemek için, sen dinden çıktın, dememek için ne yapabilirim diyor. Ama gel bugünkü Müslümanlara bir bak. Hangi işi yapıyorsa o işi başkalarını hor görmenin bir basamağı kabul ediyor. Kılan, kılmaya saldırıyor. Ya niye saldırırsın be mübarek? Kılmayana kılması gerektiğini söyle. Bak Kadir. Bu vazifendir. Bunu yapman gerekiyor. Ama ihmal ediyorsun, büyük bir kayba vuruyorsun. Yani yalvaracak ona. Kendisi kılıyor diye kılmayanı basit bir adam. Adam yerine koymuyor. Böyle dindarlık olmaz. Efendim diyelim ki şimdi cemaatimizin çoğu alınmasın. Namazda baş açık kılmak mekruh. Yani din güzel görmüyor bunu. Niye güzel görmez? Nereden çıkarıyorsun bunu? Peygamberimiz buyurdu ki Sallu kema reytumuni usalli Namaz kılarken, ben namaz kılarken beni nasıl gördüyseniz öyle kılın diyor. Ve Resulullah'ı hiç baş açı kılarken gören var mı? Evet, başı açık kılanın namazı olmaz. Başı açık olan dinden çıkar, haşa. Kaçıyor böyle bir şey söylemiyoruz? Başını örtsen daha güzel olur. Peygamberin namazına daha çok benzemiş olur senin namazın, demek lazım. Evet, yani benim başım kapalı, seninkisi açık. Olmadı bu iş. Böyle bir şey yok. Yani, dindar olan, dinini yaşayan o yaşadıklarıyla kendisini beğenip yaşayamayan o noktaya henüz gelememiş olanları hor görmeyecek. Onu bir hasta kabul edecek. Ve ona da yardım edecek. Yürüyemiyorsa koluna gir. Ayakta duramıyorsa tut kolundan otur. Niye saldırırsın be Allah'ın kulu? Niye saldırırsın? Bunlar çok var bizim toplumumuzda. Evet ben onu gördüm diyor. Bak. Dine, imana, kitaba sövdürüyor. E bu kafirdir diyor. İbni Abidin gibi bir de diyor ki eğer kasıtlı değilse o beldedeki alışkanlık gereği oranın konuşma tarzı üslubu öyle olduğu için konuşuyorsa ben onu dinden çıkartmam diyor. Gel arkadaşlar hala buradasın yerinden çıkmış kendini ona çıktın dinlen dersen nasıl Harekette bulunuyor ki, böyle bir harekette bulunuyor ki, ona dışarıdan bakan diyor ki, bu Müslümanın işi değil, bu işi yapan adam dinler çıktı. Ama o kendisi bunu bilmiyor, ne yaptığının farkında değil, kasıtlı değil, bile bile bu işi yapmıyorsa, evet bundan kafir olması lazım geliyor ama bu adam kafir değildir diyor ehl ya nedir küfür? İltizami küfür küfürdür diyorlar. Bile. Yani böyle bile bile kasıtlı olarak dinden çıkmayı gerektiren bir söz söylüyor. Ama bile bile onu söylüyor. Bu söz bir adamı bir Müslümanı dinden çıkarır. Bunu biliyor. Ve dinden çıktığını anlatmak için o sözü kullanıyor. Veya o işi yapıyorsa o işi iltizam ediyor, kabulleniyor ve bu adam o zaman o kafir adını alacak. Şimdi bazı yerlerde bazı topluluklar görüyorsunuz. Yani insan diyor ki Müslümanın burada ne işi var? Ya yani Bu toplulukta bu Müslümanların olmaması lazım. Eğer o adam o topluluğa dinden çıktığını, dinden çıkmak istediğini, dini kabul etmediğini anlatmak için katılıyorsa o dinden çıkmıştır. Orada bir şenlik var diyor. Şimdi bir şey oluyor, bir şenlik. Bakıyorsunuz ki bir anne çocuğunu almış kucağına, bir bayram yerine gider gibi, bir şenliğe, bir eğlenceye gider gibi oraya katılıyor. Ya ne işi var senin burada? Tabi diyesin geliyor. Fakat o niye gelmiş belli değil. İşte orada bir şeyler olacak, onları seyredecek. O, onu da orada gördüm işte, o kadın oradaydı, o erkek oradaydı deyip de sakın küfür damgasını kondurmayalım. Çünkü bu hüküm çok ağır bir hükümdür. Bir adama kafir demek sen ebedi bir cezanın mahkumusun. Hükmünü veriyorsun. E senin böyle bir selayetin var mı? Nasıl mahkum ediyorsun o adamı ebedi cezaya? O gördüğüne bakarak böyle yüzeysel bakmamak lazım. Efendim sekizinci şart ezan okunuyor bitireceğim bu hafta. İmanın kabulünün sekizinci şartı inanç esasları dinden alınarak inanılmalıdır. Burası çok önemli. Neye inanıyorsun? Neye inanıyorsan? O inandığın şeyi dinden almalısın. Onun kaynağı din olmalı. Bir örnek vereyim. Bir adam diyor ki Allah birdir. Vardır ve birdir. Bu doğru değil mi? Doğrudur. Allah hakikaten vardır ve hakikaten birdir. Söylediği doğru. <gülüyor> Fakat soruyoruz bu adama, Allah'ın var ve bir olduğunu sen nereden öğrendin? Kim söyledi sana? O da diyor ki, canım Allah bana da akıl verdi. Aklımı kullanıyorum, ilmimi kullanıyorum, felsefemi kullanıyorum, bu neticeye varıyorum. Ama Allah vardır birdir derken ben bunu dinden almıyorum diyor bu inancı. Kendim bu neticeye varıyorum. İnancı dediği doğru olmasına rağmen geçerli değildir. Şimdi birisi çıkıyor diyor ki, Hz. Muhammed tarihin en büyük adamıdır. Bir ara bizi aldatıyorlardı biliyorsunuz. Bir gazete de onları neşretti. Yüz büyük adam tespit etmiş. İnsanlık tarihinin yönünü değiştiren yüz büyük adam ve bu yüz kişinin başına da Hz. Muhammed'i oturtuyor. Peki Muhammed en büyük adamdır derken nesiyle en büyüktür? Allah'ın elçisi olduğu için, Allah'ın peygamberi olduğu için değil, akıllı bir adamdır diyor. Onun en büyük demesi geçerli değil. Sözü doğru ama geçerli değil. Ne inanıyorsan onu dinden alacaksın, dinden olarak inanacaksın. Efendim benim burada dine ihtiyacım yok. Sen kendin bu dine ihtiyacın yoksa o zaman dinsiz olursun. Sen. Böyle şey olmaz. Birçok adam oruç tutuyormuş. Niye? E din orucu emrettiği için değil diyor. Güzel bir perhiz, güzel bir rejim zayıflamak için. Bu adamın orucu da sayılmaz. Bu adam bunu böyle itikad ediyorsa Müslüman da sayılmaz. Çok zor, çok kolay. Bir kere daha ben bitiriyorum, ezan okundu. Yapılan bir imanın kabulünün sekiz şartı vardır. Bir, iman devamlı olmalıdır. İki, dinin tamamına tam bir kesinlikle inanılmalıdır. Üç, inanç ehli sünnet vel cemaat esaslarına mutabık olmalıdır. Dört, iman ümit ile korku arasında kalmak şeklinde yapılmalıdır. Beş, ölüm ötesi, alametler ortaya çıkmadan bu iman işi yapılmalı, gerçekleştirilmeli. Altı, dindeki hükümler yerinden oynatılmamalı. Harama helal, helala haram gibi yanlışlıklar yapılmamalı. Yedi, dinin saygı gösterdiği her şeye saygı gösterilmeli. Hor gördüğü her şey hor görülmelidir, aksi küfrü gerektirir. Sekiz, inanç esasları dinden alınarak iman edilmelidir. Bu sekiz, imanın kabulünün şartlarıdır. Cenab-ı Hak cümlemize böyle bir iman nasip buyursun.